1736 numaralı konu, Hazreti Ömer'in Amevas Tavnu senesinde Cabiye'den Medine'ye inmek istediğinde bir hutbe irat etmesi, Hazreti Ömer, hicretin 17. senesinde Amevas Tavnu'ndan sonraki zilhicce ayında Medine'ye dönmek istediğinde, Cabiye'de bir hutbe irat etti, bunda Allah'a hamd-u senalar ettikten sonra şunları söyledi, İdarenizi üstlendiğim günden bu yana Allah'ın sizin hakkımızda bana yüklemiş olduğu şeyleri hakkıyla yerine getirdim ve bu konuda asla gevşeklik göstermedim, Allah Teala'nın yardım ve izniyle aranızda adaletle hükmedip, ganimetleri adil bir şekilde dağıttım, elde edilen ganimetlerle yeni ordular teşkil edip sizlere maaş bağladım, gün geçtikçe yeni imkanlar sağladım, Şam diyarında elde etmek istediğiniz şeyler hususunda sizden hiçbir şey esirgemediler, Elden geldiğince yemeklerin en güzelini vermeye çalıştım, kim yapılması gerekip de unuttuğumuz bir şeyi biliyorsa bize haber versin ki Allah Teala'nın izniyle onunla amel edelim, güç ve kuvvet yalnız Allah'tandır.